Ben de büyümüş. Onların çekme yani, altında büyümüş. O, o ezayı çekmiş. Anasızlığın, babasızlığın ızdırabını çekmiş. Ç çobanlık gitmiş, Bahçelerde çalışmış. Kasmakürek'ten çalışmış. Hayatiyet topraktan nasıl neşinima bulunuyor. Onu öğrenmiş. Ha, koyun gitmiş. Sürü gitmiş hayvanları öğrenmiş. Hayvanların nasıl Onlar da bir neviçlerle var. Bundan da böyle kork. Buna hayvan da der. Açık kendi açıyor. suya gidiyor falan. Melemesi bile bir koyun. Sevinçli melemesi ayrı, hızdıratlı melemesi ayrı bunları öğrenmiş. Bütün peygamberler bunu çekmiş. Bütün peygamber çobandır. Bütün peygamber çobandır. Başta nebatları veriyorlar. Tepeyle yani hayvanlarla yani insanları övürler. Biz de eğer gençliğimizde daha, daha sonra acı çekmezsek, ızdırap çekmezsek e, olgunlaşmayız. Olgunlaşamayız. Olgunların tek yolu acı çekmektir. Ama şimdi bütün tarifler çile çektirler insana. Çile çektirler. Çilenin şekli başka başkadır. Mesela çile demiş. Mevlimelerde, e, üstüne yorgan örtmezler o Çin'e müddetince, kuru yerde yatarlar, alt yanda yatak bile yoktur, kuru yerde yatarlar. Geçen gecekler, sabah saat dördüne kalkarlar, çorba hazırlayacaklar, akşam kaçta yatarlar kim bilir, Her İş bitince bitecek ondan soğuyacaklar, bir iki sabir saat. Tüm bunlar insanları okunlaştırır. Biraz var, bazı şeyleri görmesden gelirler. Size başım işte gel. Anlattım ya. Bugün şu ne adı? Şu marmaranın bir bugün var neleri Saray. Saray. Saray. Yani Çin, yahu Çin açıklanıyor. Tarlalık. Armut. Armurt. Armut. Çalışıyorum. Armut, armut. Armut da havam giden çalışıyor. Bir sistem kuracağız, cihaz sistem kuracağız. Biz ekibi topladık, gittik. daha başına, yer zaten belirlenmiş, yönleri tespit ettik falan, neyse kurmaya başladı. Zaten yer yoldayken bıraktıklar. Akşam yemekte hep al diye yapıyoruz. Çocuklar ya dedi, abi ya bu demek, aşağıya inelim derler, aşağıya yemeklerini. mi? Ha hadi çık gidelim, aşağıya inelim istediler. Kusak diyelim ya ama birimiz diye bir kişi aşağı indik, birimiz kahve gitti, birimiz böyle yemek yedi falan, birer birer bir, bir, bir, bir, bir akalan birler, akalan birler var. Onlarda yedi olsun. Ezer olduk mu? camiye gittim, şafabımdan abdest alacağım. Baktım yanımda abdest alan bir adamın cebinden bir şişe düşti yere. <gülüyor> Rakı veyahut eşyalar neyse işte adam ordun namaz kılma buyursun şu, defa adama mimler der. Efendim şemiyete sokma. Bana şöyle bir baktı, sakla, <gülüyor> <gülüyor> sakla, görme, eşeği görmeyeceksin, eşeği duymayacaksın, duyama duyma, bil bilmezsen ki. Olmadı Başka onu rencideyse. Ama onlar ne yaptı bunu bunu nasıl bilmemem falan? Eline geçecek o zaman o cemiyetteki şeye geçecek. Sen affet ki Allah'ta sen affetsin. Yaşın kaç yaşında? Söyle. Söktük ne cehennem? Artık sadece ne vardı yolda? Dersiz gibi ben işi aşağı inmiştim gene. Yolda gördü. Ya, ya, teşekkür ederim. Orada bir onu fahiş etseydik ne olacaktı? Elime ne geçirecekti? Şan, şan şöhreye sahibi olacaktım. Ama yabazlar vardır. Oooo! canım ne olur? Ya bırak kardeşim ya adam. Hiç, ya, yapmış bir hata. Niye adamı e, aşık ediyorsun ki? Yapma. E, Bak geçen hastalar e, şeye e, söyleyin acı, ızdırap, diş ağrımı insan diş ağrıtımını olduğunu bilmez. Bunu ızdırabilir, bilmez. Cihane da bir şey. Bunun gibi, yani hadiseler insanı e, bol günleştirir. Aç paçın haline, topaçın haline al. anlar mı? Anlamaz. Allah niye Ramazan'ı koymuş? Ramazan da zenginle fakir aynıdır. O da aç, o da aç. Ama akşam e, yemeğinde o akşam anı yemekler ve öbür gibi tarana aç kapasından kaçmış Ama karnı doyar. Başka. Camiden içi zenginle fakir yan yanadır. Değil mi? Hepsi ibadetinde o Zengin, şey Zengin, latif yerlerde, valla matkı olacak. Tantanaylı var, efendim efendim namaz kılıyor, hanım namaz kılıyor, bırak onları geç, bırak ona geç, namaz ağabeyi kullarsın dedi ki kimin ne olduğu bilinmez. İşte insan böyle acil tatlıyı ayırt edemezse olgun olmaz. Bir hakim, bir, bir, bir insan at hapse gittin, at, at, at hafif oluyor, sen hapsesinin ne olduğunu biliyor musun? İnsan evine, içine herine, Ayrılar bir odada tek başına mahkum. Tek başına değiller. Yani. Bir süre serselenin gittin kopuldan yan yanasın. Onun yerine de azabı biliyorlar, Onun için hakimler çok dikkatli olmalısınız. Adil, Allah'ın bir adı da adilmiş. Adil de, ben Rabbine hocam dedi ki, Allah'tan çok adaletli talep etti çok talep et adaleti çok talep et ne indiğinde bizim yerlerde bazen miye işte adaletle ya Allah her şey adaletle sorun kalkarsa, kakarsa bir bir tahtakulsun işte niye sorar, çünkü her zaman sorarız. İşte tahtakuller de biz farklı bir yerde. Başka bir yerde miydi? Diye bakarız. Bu ne hatıvar? Bu ne işte mi Hepimiz nereye dövdemedik ki, ne yuvarlanlar çıkan akrepler övdemedik ki, ama hepsini yaşamaya haklı var. Ama şurada daha var mı? var. Hocam bize iş yaptı dedi, onu yuvarlarda iş yapamayla uğrayamadı, kusura hocam. Kim fıraket fıraketleri ne olduğunu bin yedi insan fıraket çıkan bir insana ayı bilmez ki namaz ki başka bir insana bilmez namaz ki. Öncelik her her tür aviyede büyük hareketler, çile vardır. Bizimki ki bin bir gündür başka yapmış şeyler, kıratik bir zehri o hayat içinde sember. Ama en sonunda ne demek? Helala temizlenirsin. Nefsini kırmak için. 57 gün, 58 gün herhalde yani helala temizlensin. Nefsini kırmak için. Bir Diğerlerinde, 40 gün sene bir odaya, şöyle küçük bir odaya bırakırlar. Orada aç susuz, örmecek kadar büyük bir devletler kureyde, üç tane tanesi. Bir kartak su, getirdiğinde namaz kılık, evi divay et. Bunda hayır vardır? O, o, o bir, bir yerde, 40 gün insanın zevkini görmeden kalmak da... Böyle. Ama ondan sonra 40 gün adamın işlekliği değişmiştir. Şemali değişmiştir. Bakışçı değişmiştir. Üzülür nedir? bin bir gün sonra bambaşka insan olur. Hayatı yaşamak dersini kastım. İyi süre köprü işte hayatın her dişini toparlarsın diye ki hayatın ne olduğunu bilelim. Ezberden koşma. Niye elektriği acaba ben çarparım çarpmadım. Elini tuttun hep ne olduğunu bilesin. Evet, de kiymişse Tasavv'da dedi mesela tasavv'un ana temellerinden birisi. Hakkı bilmek, bilmek, hakkı bilmek yakınlık derecede. Bilmek yakın, hakkı bilmek, aliyan yakın. Böyle, teori olarak her şeyi bilirsin, çok ağırlığa olsun. Ama o hayatın bilmezsen, o bildiğin ilmin için bilmezsen bir şey değil. İşte bu de hatırladım bugün derste. Sen de istediğin kadar kitap karıştırdın, hafifle, o, o ilmin sahibi olman lazım, hani o ilmin içinde olman lazım diyor, iyisiyle kötüsüyle o ilmi bilmen lazım diyor, hani o ilmi içinde yedileceksin, yoksa at, at, at köpe gitsin diyor Hz. Müşkeli, öyle. Hocam siz namazınızı, ben git, git, git, git, git, gitmeyeyim oraya, namaz kılcıklar. orayı önce isterseniz. Evet. Isıtalım. Biz is orayı. Ama buradan oraya, oraya geçerken sonra de. Sonra şey değilim işte, canım, onu gelelim. da o zaman. Mesela, Peki. O zaman hocam bu vakit kuru okumyalım. Yalnız öncesi var. Orada şey var, bir kök var, onları da atla. Çok Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Aşkı aç, aç bilirme gerekir nasıl gördüm, başlıyor. Şu <gülüyor> süpeniydi galiba alabilir miyiz? Nur Bey sanırım. Bayağı destekli, oradan destekli üniversitesi, mevranat kürsü aslında. Çok çalışıyor. Nertem, sen nasıl beklemiyorsun? Seni de <gülüyor> dedim, ben günümüze getirdim. Ben şey. Ben de Çok Evet. <gülüyor> Bir de gelecekti ama sen de onunla gelmedi. Hadi gelme. Dedecim bu cam dışına yazı yazdı verirken. Mezun mu mu? Yok seni alacağım. <gülüyor> Hadi hayırlısı. <gülüyor> Şaşmaz değil Hani Beşer hani olsun, mu? Beş beşer karşıyayım. İçinden geldi öyle yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Genelde Beşer şaşar derler ya O <gülüyor> sizinle biz de tebrik ediyoruz seni Teşekkür ederim. Nasıl ki? Sen kaçırsın? Düşme. Düşme. Düşmeye bitecek inşallah. Dört sene. Oysa devam var mı? Evet inşallah. Nerede, burada, orada var. Malmöye'nin üniversitesini istiyorum bakalım edecek. Bilmiyorum zaten kararlar yaparız. O odalar mı? Mahmut dedeciğim ama daha tam böyle şey yapalım. Hocalarımızla bir görüşeceğim. Ona göre bir yol çeşim aşağıdan. Bak şahane. artık o senin. Burada olsa da seviniriz. Orada olsa da seviniriz.